sabah namazının ardından öğle namazını cem ederek kılabilir miyiz? Kısaca geçelim. Cem etmek iki namazı birleştirerek hı hı. kılmaya deniliyor. Ama e, öğle namazıyla ikindi namazı yatsı namazıyla akşam namazı ancak kendi aralarında birleştirilerek kılınabilir. Mesela öğle namazıyla ikindi namazını birleştirmek isteyen bir kişi bunu öğle vaktinde veya ikindi vaktinde kılar. Aynı şekilde akşamla yatsı namazını da birleştirerek kılacak olan kişi bunu akşam veya yatsı vaktinde birlikte kılar. Sabah namazı hiçbir şekilde ne yatsıyla veya ne de öğle ile birleştirilmesi söz konusu değildir. Evet. Sabah namazı hiçbir namazla birleştirilmez, yalnız kılınır. Onun için onun başka bir namazla cem edilerek kılınması söz konusu değildir. Tabii ki cem'in de bazı şartları vardır. Öyle canımız istedi diye ben öğle ile ikindi veya akşamla yatsıyı birleştiremem. Hanefi mezhebine göre zaten cem'in şartlarının oluşması için kişinin hacda ve Arafat'ta olması ya da Müzdelife'de akşamla yasayı birleştirmek için orada olması. Bunun dışında e, namazların cem'i hanefi mezhebine göre söz konusu değildir. Ama şafii evet. mezhebine göre kişi seferdeyken de yolculuktayken de namazları birleştirerek kılabilir. İşte öğle ile ikindiği, akşamla yasayı birleştirerek kılabilir. Ama sabah namazını yine hiçbir şekilde başka namazla birleştirmesi mümkün değildir. Evet.